Konuğum ise Aslı Seven şu anda Paris'te, St. International Dezard'a ona ayrılmış atölyesinde çalışıyor ve bu kaydı oradan bağlantıyla yapıyoruz. Atölyesinde dediğim zaman Aslı'yı bir sanatçı sanabilirsiniz. Zira geçmişte St. Dezard'a misafir sanatçı programına katılan, özellikle İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın yürüttüğü Türkiye atölyesinde 3-4 aylık periyotlarla kalan bazı sanatçılarla çalışıyoruz röportajlarım, söyleşilerim olmuştu. Ama Aslı bir küratör ve yazar. Bağımsız olarak çalışıyor. Paris ile İstanbul arasında çalışmalarını yürütüyor. Aslı merhaba. Merhaba Çelenk. Çok teşekkürler bu davet için. Ee, ne güzel tekrar Stadezer'den bu vesileyle haber de almış olacağız. Teşekkür ederim ben de katıldığın için. Ee, sen Uzun yıllar İstanbul'da da sanat alanında e, tanınmış biriydin. E, çeşitli galerilerde, çeşitli projelerde, çeşitli sanat kurumlarında e, çalıştın. Farklı pozisyonlarda, yayınlarda, sergilerde, projelerde. Ama akabinde e, Fransa'da yüksek lisansını ve doktoranı tamamladın. Ve de hali hazırda da Stedezar'da küratörlere pandemi döneminde özellikle yapılan bir çağrıyla açılan. Çünkü biz Stedezar'da daha ağırlıklı olarak görsel sanatçıların, müzisyenlere, sahne sanatlarıyla e, uğraşan sanatçıların programlara katılmasına alışkın olduğumuz için vurguluyorum. E, evet. Yazarlara ve küratörlere de ayrılmış bir programla stetezarda çalışmalarını yürütüyorsun ama bu esnada bu vesileyle duyurmuş da olalım. Arter'de daha önce de sergi küratörlüğü yapmış olduğun sanat kurumunda yeni bir sergiyle karşımıza çıktın. O da Emre Hüner'in bir kişisel sergisi. Umarım vaktimiz olur. Ondan da bahsederiz ve dilerim ki önümüzdeki dönemde Emre'yi de belki misafir edip sanatçıdan da doğrudan bilgi alma fırsatı bulurum. Bütün bunlar da senin Fransa'ya taşınmanla ve oradaki doktora biraz da atipik bir doktora programıyla başladı. Belki şunu da lazım. İkimiz de siyaset bilimi kökenliyiz. Ee, öyle bir eğitimden sonrasında bazı insanlara alakasız gelebilecek ama anladığım kadarıyla ikimiz için de tam tersi çok alakalı olan küratöryel e, pratiklere e, geçmişiz. Senin için bu geçiş nasıl oldu ve özellikle bu benim atipik bulduğum haddim olmadan doktora programı senin için nasıl geçti? Çünkü biliyorum ki birazdan konuşacağımız küratöryel pratiklerinde de hep e, onun devamı niteliğinde araştırmalarını daha genişlettiğin, belki daha yaygınlaşmıştır bir durum var. Doğru. Hatta bunu sen söylemesen ben belki söyleyebilirdim bu siyaset bilimi üniversitede okuyup ondan sonraki oratörlük yapmak bazı kişiler tarafından sanki bir kariyer değişikliği gibi algılanabiliyor ama aslında hiç de ben öyle düşünmüyorum, sen de diyorum öyle düşünmediğini tam tersine çok devamlılık gördüğüm bir E, mesleki pratik oldu. E, şöyle söyleyeyim dediğin gibi ben e, Türkiye'de de e, işte 2008-2014 yılları arasında aktiftim. E, ve o, o yıllarda bir takım galerilerde e, çalıştığım bir takım işte pistanat eleştirmeni olarak da yazılarım yayınlanıyordu. E, 2014'te bir kararla e, Fransa'ya geldim ve E, atipik de, demek de haklısın aslında çünkü e, o yıllarda ve bugün hala çok yeni olan bir şey sanat okullarında e, doktora düzeyinde araştırma programlarının başladığı bir dönemdi e, sanat okulu derken belki şunu e, altını çizmek lazım Fransa Türkiye'den biraz farklı olarak e, üniversitelerde de var plastik sanatları eğitimi fakat o daha teorik bir eğitim e, gerçekten, gerçekten plastik ve gerçekten e, sanatsal üretime odaklanan bir eğitim almak istiyorsanız sanat okullarında veriliyor bu ve sanat okulları da e, Kültür Bakanlığı'na bağlılar. Dolayısıyla e, ciddi bir otonomi alanları var eğitim ve müfredat konusunda e, ve e, kültür-sanat alanının parçası gibi hareket ediyorlar daha çok örgütlü eğitimdense. E, bunu söylemek lazım. Benim katıldığım program bu e, işte biraz Boronya Prosesi'yle alakalı olarak ortaya çıkarılan bir programdı. İşte master yani lisans ve lisans üstünden sonra 3 yıllık bir eğitime tekabül eden, sanatsal araştırma olarak tanımlanan ama çok da tanımla henüz belli olmayan bir alanda süre giden bir takım programlardı. Çok deneyseldi. Bugün hala devam eden programlar var ve deneysel olmaya devam ediyorlar. Ee, ve aslında biraz e, sanatın içinden hem sanatın içinden düşünebilmek hem de teorik bir ağırlığı da ortaya koyabilmek ve e, esasında beni çok çeken şey e, final formunda e, hani alışık olduğumuz gibi 200-300 sayfalık bir akademik tez yazmak değil aslında e, sanatsal formlara açık bir e, bir program olmasıydı e, bir film çekebilirdim bir performans yapabilirdim bir sergi de açabilirdim küratör olduğum için o da mümkündü ya da yani bir şey yani 200 sayfalık akademik bir tez yazmak isteseydim o da mümkündü aslında ama ben daha çok ve ya, yazıya odaklandım fakat biraz da çizim ve işte bir takım sulu boya ve kara kalem <gülüyor> desen denemeleri beceriksizce yapılmış olsalar bile benim çok keyif alarak yaptığım bir takım görsel malzemeyi de dahil ederek bir roman yazdım. Yani roman diyorum aslında bir sanatsal araştırma, bir araştırma araştırma halinin anlatısı, anlatılaştırılmış bir versiyonu ve elbette sanat üzerine ve sanat dünyası üzerine ve hani bizlerin küratörler ve sanatçılar olarak deneyimlediğimiz farklı durumların ve kurumların içinden geçen bir anlatı ve sorduğu sorular benim sorduğum sorularda araştırma sorusu olarak bir arazi meselesi vardı içinde. İşte hem arazi sanatı olarak hem sanatın araziyle olan ilişkisi bir saha fikri hani bu saha araştırması yapan bir sanatçının konumu nedir ve son dönemlerde daha giderek yükselen hani bilim bilimle ilgilenen, bilimsel tarihle ilgilenen, belgesel formlara yaklaşan sanatçılar ve sanat üretimlerini anlamaya çalıştığım bir dönemdi. Fakat ortaya çıkan şey bir böyle biraz bilim kurgusal kaymaları olan, biraz fantastik yer yer kaymaları olan üç bölümden oluşan bir Ee, roman küçük roma, romancık diyelim <gülüyor> ee, oldu. Ee, i̇smi Tropic Cargo ve e, çıkacak yani yayınlanacak İngilizce yazdım fakat Türkçesi de hazırlıyorum bu yaz. Ee, umarım e, 2022'nin ilk aylarında ya da ilk baharında e, ortada göreceğiz kendisini. Tamam, Meraklı bekliyoruz ama bu senin e, diğer küratöryal pratiklerine diyeyim. Bence bu roman da başlı başında küratöryal pratiğinin bir parçası sayılabilir. E, diğer yapmakta olduğun, şu anda meşgul olduğun ya da yavaş yavaş ortaya çıkmakta olan diğer projelerine de e, katkısı olan bir yanı var. Yani söyleşiden önce seninle konuştuğumuzda Emre Hüner'le yaptığın işbirliği de zaten hali hazırda 5 Aralık'a kadar artar da devam eden onun kişisel sergisinden çok daha önceye e, dayanıyor. Herhalde 2-3 yıldır konuşuyorsunuz, tartışıyorsunuzdur aranızda diye Hı. takip ediyorum. Senin tam da bu doktora ve roman e, çalışmalarıyla aslında iç içe geçmiş bu dönem. E, Stedesar'daki e, başvurunda da e, bundan yararlandığını kendin söyledin. Nerelere açıldı? İstersen e, öncelikle e, Emre ile işbirliğini biraz konuşalım. Oradan Stedesar'a dönelim. Öyle yapalım. Emre ile biz de bir 2018'in sonlarında başlayan bir diyalog söz konusuydu ve o zaman Arter'le sergi olacağını net olarak bilmiyorduk. Fakat konuşacak zaten çok şeyimiz vardı. Emre'nin de çok edebiyat okuduğu ve edebiyattan esinlendiği, biraz edebiyata sığındığı bir dönemdi çünkü. Kendisi de söylüyor bunu bu şekilde. Sonra 2019'un ilk aylarında başladı aslında Arter'le olan bir, bir sergi hazırlığı diyebileceğimiz sergi etrafında şekillenmesi o diyalogun. Ve e, söylediğin doğru yani benim böyle kendi yazı pratiğimle ve hani bir romandan küratöryal bir form olur mu gibi sorularımla Emre'nin e, yazmakta olduğu bir senaryo ve aslında bir roman o da bir roman hazırlığı içindeydi ama hep böyle bir roman hep biraz böyle gelecek yani hep böyle gelecekte ya, tasarlanan bir form gibi yani böyle hiçbir zaman yaz, sürekli yazılan ama hiçbir zaman bitmeyen bir roman e, fikri etrafında çok konuşuyorduk. Ee, ve e, o yüzden karşılıklı çok beslediğimizi düşünüyorum birbirimiz Yani Emre'nin okumalarından ben çok yararlandığımı biliyorum. Ee, ben de belki Emre'ye umarım e, birkaç e, öneride bulunabilmiş midir onu, e, ona ilham vermiş olan. Fakat e, kesinlikle paylaştığımız bir e, bir teorik dünya, bir bilim kurguya yaklaşabilen yer yer yer yer. Daha çok bu nesne evreniminin ontolojiyi, Ve yeni materyalizm etrafında dönebilen bir takım e, teorik okumalar. Ayrıca Emre'nin işlerinde çok eskiden beri etkisi görülebilen e, bu e, şey, fantastik realizm e, edebiyatı, e, farklı farklı yazarlar. E, ve e, ortak okumalarımız çok oldu. Özellikle edebiyattan bahsetmek gerekirse bir Antoine Valodin diye Fransız bir yazar var. Onun Türkçe'ye de çevrilmiş birisi. Onun çok kitaplarını okuduk. Ee, bunun gibi bir sürü başka örnek de var aslında ama özetle e, bir anlamda e, hem Tropik Karbon'un ortaya çıkışında bence o süreç önemliydi benim için hem de elektroizolasyon sergisinin aslında e, biraz edebiyatla ve yazarlıkla ve metinle olan altyapısa ilişkisi de paylaştığımız bir şeydi. Ee, Peki e, bambaşka bir şeye e, geçmek istiyorum. Paris nasıl? Sen Paris'te yaşıyorsun uzunca bir süredir ama e, uzun yıllardır ben Stadezer'de misafir sanatçı programına katılmış kimseyi sanırım davet edemedim. Çünkü zaten 12-13 aydır kimse oraya e, pek de gidebiliyor durumda değil Türkiye'den pandemi nedeniyle. Stadezer'de hayat nasıl, Paris'te hayat nasıl senin için bu misafirlik programı? Ee, nasıl başladı ve nasıl geçiyor günlerin? Sonuna da yaklaşıyorsun. Hatta bu program yayınlandığı zaman yavaş yavaş Stade Zadar'dan eşyalarını topluyor olacaksın. Doğru. Ee, açıkçası hayat kurtarıcı oldu diyebilirim çünkü Paris, t e, İstanbul'dan farklı olarak her yer kapalı. Yani e, müzeler çok uzun zamandır kapalı. Eylül'den Eylül sonundan biri sanırım. E, müzeler kapalı, galeriler kapalı, tiyatrolar kapalı ve aslında bir şehri şehir yapan. Her şey, restoranlar kapalı, kafeler kapalı, özellikle Paris gibi bir şehrin çok en canlı ve en hani, sokakta yaşanan şehirlerden birisi. Gerçekten çok örgün ve biraz e, karanlık e, olabilen yer geldiği halde. Dolayısıyla böyle bir dönemde Sikredezer'de olmak çok büyük bir avantajdı. Benim şu anda parçası olduğum program aslında tam da senin dediğin gibi Schengen dışı ülkelerden kimse gelmiyor, gelemiyor pandemi sebebiyle çok uzun zamandır. Ve bu koşullarda hem Sitedazar'ın kendi döngüsünü biraz canlandırabilmek için hem de tabii ihtiyaç yani pandemiden etkilenmiş bir takım ...küratörlerin ve sanat eleştirmenlerine yönelik ilk programdı. Ee, daha önce söylemiştin sen size yazar daha çok e, plastik sanatlar, e, müzik, performans gibi alanlarda alanlardaki sanatçıları ağırlayan bir yapı. Ee, fakat ilk defa küratörlere ve yazarlara yönelik böyle bir program e, ortaya çıkardılar ve ben başvurdum. başvuru sürecinden geçtik. Beş kişi olarak seçildik. E, tabii ki de bu e, zaten Fransa'da olan insanlara açık bir başvuru sadece seyahat olamadığı için... Ee, şu anda bu şekilde devam edecek gibi gözüküyor. Yani bizim e, buradaki misafirliğimiz devam ederken e, Sté-Desert ve CLAP, yani Sté-Desert Plastik Fransa'daki Ulusal Çağdaş sanatlar e, Merkezi'nin ortaklığında e, yürütülen bir e, program bu. E, ortak kararlarını aldılar ve bunun devamlılığı gelecek de. Tabii ilk e, ilk vadede yine sanırım Fransa'ya yönelik olur sadece. Fakat uzun vadede sanırım uluslararası katılımada açacaktırlar e, seyahat mümkün olduğu anda. E, biraz şöyle bir şeyden bahsedebilirim. E, yani burada bir, bir küratör olarak bir atölyede çalışmak çok güzeldi. Yani her zaman deneyimleyemediğimiz bir şey bu. Fakat 6 e, ay boyunca... Bir çalışma mekanına sahip olmak, hani burada e, tabii atölyeli hem lojman hem atölye bura, buradaki e, durum fakat e, onu o şekilde kullanmak mümkündü, başka türlü kullanmak da mümkündü. E, ama bir mekanını, çalışma mekanı yapabilmek, e, şehirde her şeyin kapalı olduğu bir dönemde toplantı yapabilecek bir alan olması, e, başka sanatçıları, başka küratörleri ya da yazarları ağırlayabileceğin bir mekan olması olağanüstü bir avantajdı aynı zamanda tabi sitede zarada olmanın şöyle bir faydası da var yaklaşık 200 kişi var bu binada i̇ki, iki binadan oluşuyor burası şu anda Schengen dışından kimse olamıyor olsa bile Avrupalı bir sanatçı ve müzisyen grupları var misafir olan ve sokağa çıkılamayan dönemlerde ya da işte geceleri sokağa çıkılamayan dönemlerde en azından bina içindeki bir Destek ağı'nın parçası olmak, bina içinde sosyalin devam edebilmesi ve bu binada yani tanıştığım ve karşılaştığım birçok yeni sanatçıyla ilerleyen yeni diyalogların olabilmesi olan üstüydü. Çok büyük bir avantajdı kesinlikle. Yurt gibi orası değil mi aslı? Yani her, farklı farklı hatta bir konservatuvar gibi, konservatuvar yurdu gibi o anlamda. Çünkü mesela senin atölyende piyano varmış şimdi arkanda görüyorum. Toplantı buluşmadan önce de söyledin. Daha ziyade herhalde müzisyenlerin kullandığı atölyelerden biri olsa gerek. Birilerinin prova yaptığı, birilerinin gürültü çıkarttığı, bazı yerlerden piyano, bazı yerlerden çekici seslerinin geldiği, koridorlarda hep bir şeylerin e, organik olarak sohbetlerin, buluşmaların, partiler sergilerin, performansların geliştiği, konuşulduğu bir yer. Evet yani pandemide bu kadar herkes birbirine mesafe koyup izole olmuşken orada yine de sınırları daha belli olsa da o etkileşime, diyaloğa fiziksel olarak da devam edebilmek herhalde şey, özellikle önemli. Hele ki başka başka coğrafyalardan İnsanlarla bir araya gelmekte mobilitenin hareketlerinin bu kadar azaldığı bir dönemde Avrupa ile sınırlı olsa dahi o kültürler arası etkileşiminde eminim güzel katkıları olmuştur. Peki program sürecinde geliştirdiğin yeni bir proje, yeni bir roman daha bilmiyorum yeni bir küratöryel <gülüyor> çalışma daha var mı? Var aslında. yani Demin çok kısaca söyledim, bu bahsettiğim tropik Bar adlı roman artık biraz şey gibi oldu. Benim üret, ürettiğim projeleri tanımlayan bir hale girdi. Yani romandan türeyen projeler gerçekleştirirken buldum kendimi. O yüzden bir tanesi mesela önümüzdeki ay sonu burada Fransa'da gerçekleşecek olan bir grup sergisi. Paris'te değil, Bourges diye bir şehirde. Galeri ile Box diye bir e, kamusal yani e, Kültür Bakanlığı'na ve Ortaik Sanat Okulu'na bağlı bir galeride e, yer alacak bir grup sergisi var. İsmi İngilizce e, Live Among and Turn Together diye söyleyebilirim. Türkçe'ye çevirirsek beraber yaşa ve birlikte beraber dön <gülüyor> diyeceğim. E, aslında şey İngilizce Conversation yani söyleşik kelimesinin e, kökeninden geliyor. Etimolojik araştırma yaptım. Latince Conver konversare diye düşünürsen eğer, onun bütün tarihteki bütün anlamlarının etrafında biraz döndükten sonra fark ettiğim bir şeydi aslında bizim hani ne derler, söz, sözel bir etkileşim olarak düşündüğümüz bir kelimenin aslında ne kadar bedenle ilgili bir tarihinin olduğunu, bedenin hep orada olduğunu, beden ve kolektif ve işte toplum ya da community diyebileceğim, yerlere doğru açılan bir anlamı olduğunu fark etmiştim. Ee, onun etrafında bir sergi olacak. Türkiye'den de iki sanatçıyı davet ettim. Kimler sergi. var ve ne zaman sergi? Sergi'nin sergi zaman... sorusunu biraz ucu açık soruyorum. Çünkü tabi pandemi döneminde sergilerin tarihleri de sürekli istatistirme değiştiriyor ama ne zaman planlanıyor en azından? Geçen hafta en son tarihte değişikliği. <gülüyor> <gülüyor> Ona göre şu anki bilgiye göre 27 Mayıs'ta açılacak ve 26 Haziran'a kadar devam edecek. Um, İz Öztat var Türkiye'den uh, İz Öztat ve Zişan imzaların da, işinde dahil olduğu uh, bir video bir, bir heykelli bir çerçeveli uh, işimiz var. Uh, bir de İhan Somay uh, bir kitap uh, yani nesne olarak kitap diyebilirim ürettiği uh, bir kitapla katılıyor um, Leyla Erbil'in kalan romanından esinlenen diyebilirim e, onun e, üretimi için. E, bu iki sanatçı Türkiye'den geliyor. Onun dışında onlara eklenen alt sanatçımız daha var. Bazılarını Türkiye'de gördüğümüz benim de aslında Türkiye'deki e, dön zamanımdan yani Abbas Akavan var mesela. <gülüyor> Zamanlar Türkiye'de çok var olmuş olan birisi. E, bunun gibi benim Fransa'da da çok tanıştığım Stelizare'de tanıştığım hatta birkaç isim de olacak. E, böyle bir projemiz var. Bu e, Onun dışında... Nihan da Cite de Zarda rezidans yapmıştı sanki değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Yaptı hatta çok enteresan ama ben Nihan'ı Cite de Zarda rezidansı yaparken tanıdım. <gülüyor> ve Ben de Paris'teydim çünkü ama daha önce tanışmamıştık ve aslında İzle de onların kabahat kolektifi üzerinden bir beraberlikleri zaten vardı. Ve burada geçirdiği 3 ay sırasında epey vakit geçirdik ve orada başladı bu diyalog. Diyebilirim. Dolayısıyla çok tuhaf ama sitede zar da kendim rezilinside değilken de aslında benim Paris'teki hayatımda bayağı aktif olan hani buraya gelen Türk sanatçılarla da epey görüşüyorum. Yani onu şimdi sen söyleyince evet. İz de yaptı. Yani İz de tanışıyorsunuzdur eminim evet. ama İz de yaptı. Evet. Sonuçta evet. 2009 Temmuzundan bu yana her yıl işte. Üç sanatçı, dört sanatçı genellikle e, farklı periyotlarda Stadezer'de geçirmiş oldu. 12 yıl olacak, hani bir yılını yapalım. Doğru, senin tam da Paris'te olduğun dönemlerde e, görüşmek, tanışmak, bir araya gelmek, e, iletişimde olmak için güzel vesileler bunların hepsi. Evet. Harika. Peki Türkiye'de de yine aslında... Ucundan da olsa Fransa bağlantılı diyeceğim. Frankofon e, olarak tarif edebileceğimiz. E, başka bir proje üzerine çalışıyorsun. E, San -Joseph, e, Joseph Lisesi ile işbirliğiyle ve aslında San Joseph Lisesine dair diyeyim. Ben çok anlatmayayım. Sen bahsetmek ister misin? Birkaç yıldır onun da üzerine çalıştığını biliyorum. E, zira San Joseph'in aslında geçtiğimiz yıl 150. yılı vesilesiyle de ortaya çıkacak bir programasyonun parçasıydı e, Ama işte e, malum sebeplerden ötürü hala süreç devam etmekte. Sen, senin de odaklandığın, e, araştırdığın bir program ve umarım bu sonbaharda nihayet karşımıza çıkacak. Evet şu anda 1 ve 2 Ekim de açılacak olan bir sergi e, olarak gözüküyor. Umarım gerçekleşir bir erteleme daha olmaz ama sanırım olmayacak artık. Ama dediğim gibi bu aslında San Josef Lisesi'nin 150. yılını kutlamak için bir sanat, e, yani bir, bir sergi e, yapmak ist istiyorlardı ve bu şekilde bir araya geldik. Tabii bu dediğim yine iki yıl önce, iki buçuk yıl önce e, gerçekleşti ve 2020 yılında e, gerçekleşmesi gereken bir sergiyken, e, işte 2021'in sonlarına doğru yerde inşallah gerçekleşecek. Ee, aslında evet yani bir Franco-Türk diyebileceğim bir proje bu. Çünkü e, bir çalışma metodu olarak orada da aslında lisenin arşivlerini çok kullandık. Yani e, Belli sayıda sanatçıyı hem Türkiye'den hem Fransa'dan da misafir etmeyi planlamıştık. Üç sanatçıyı Fransa'dan. Hem onları hem de Türkiye'den seçtiğim sanatçıları. Saint-Ruzef Lisesi'nin olağanüstü arşivleri var. Doğa Bilimleri Merkezinde biraz tanır olduk artık. Çünkü epey sanat camiasında özellikle. Epey sergide, Hem sergi yaptılar hem sergilere ödümüş veriyorlar bazen koleksiyonlarından bazı şeyleri. Ee, ama bir de onun yanı sıra bizim görmediğimiz e, okulun tavan aralarını diyebileceğim katlarında e, bulunan e, yazılı, görsel, e, kütüphane anlamında ve aslında Doğa Bilimleri Merkezi'nin arka planı olarak sergilenmeyen koleksiyonların olduğu bölümler var. Bütün mesela 19. yüzyıldan bu yana kullanılmış bütün fizik ve kimya laboratuvar aletlerini tutmuşlar. Onların kendileri bile nesne olarak o kadar enteresan ki yani bütün bunları aslında sanatçıların kullanımına ve gözlemine açmak gibi bir şey yaptık. Dolayısıyla metod olarak aslında şey oldu bu malzemeyi çalışarak ve bu malzemeden esinlenerek üretilmiş işler göreceğiz. Ee, ve Residence yani misafir sanatçı programı dediğim şeyi tabii ki de yapamadık pandemi koşullarında ee, ancak 3 Fransız sanatçıyla ki bunlar um, Virginia Yasef, Maud Maris ve Daniel Otero Torres e, yakın bağlantılarla uzaktan işbirlikleri ve ortak iş üretimleri yaparak yani mis onları misafir etmek yerine yakın bir takip ve yakın bir ilişki ve yakın bir diyalog üzerinden iş üretmeye döndürdük projeyi. Bunların sonuçları her şey yolunda giderse ve bir erteleme daha olmazsa Ekim başında İstanbul'da görülebilir olacaklar. Sergileme bakımından ne düşünüyorsun Aslı? Yani insan biraz daha okulun farklı yerlerine belki nüfuz eden işler falan hayal ediyor. Öyle bir şeyin var mı yoksa böyle bütünlüklü bir sergi formatında mı göreceğiz? Biraz olacak yani ben şuna önemsedim e, aslında işlerin niteliğiyle de ilgili çünkü okullar okuldaki koleksiyonlara adan isimlenerek üretilmiş bir işleri o koleksiyonların yanına koymak her zaman en iyi sergi stratejisi olmuyor. Hı hı. Dolayısıyla e, okulun bahçesinde yer alan fakat okuldan ayrı bir bina var e, sergi için kullanacağımız farklı bir kendi içinde bütünlüklü bir alan oluşturacak en azından. Hı hı. Bazı işler orada olacak, bazı işler yani buna müsait olan ve bunu gerektiren ya da bunu yani öyle bir sergilemeye uygun olan işlerde okulun belli yerlerinde olacak. Yani bir biraz bir izleyiciye bir tur ver, vermek ya da bir par, okulun içinde bir parkur, hem, içine hem bahçesine hem dışına çıkabilen bir e, gezinti sırasında e, karşılaşabilecekleri işler gibi bir şey olacak. Harika. Peki galiba süremizin sonuna e, geldik bile Aslı Seven ile sohbet etmekteyim. Şu anda Paris'te site internasyonel dezarda misafir, küratör olarak çalışmalarına devam ediyor. Programın sonuna yaklaşmış durumda ama zaten Fransa ile Türkiye arasında çalışmakta olan bir bağımsız küratör, araştırmacı, yazar. Aslı çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Çelenk çok keyifliydi. Umarım yazın ya da sonbaharda tekrar bir araya gelip bu bahsettiğimiz projelerin artık hayata geçmiş hallerinden de bahsedebiliriz ama şimdiden tiyoları, ön bilgileri paylaşmış olduk sayende önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. kalın. Çok teşekkürler. Harikadan Gezegenden kültür sanat haberleri. Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.